513. konu, Ebu Hayseme'nin dünya nimetlerini terk ederek Allah yolunda savaşa katılması, Ebu Hayseme, Hazreti Peygamber Tebük savaşına gittikten birkaç gün sonra sıcak bir günde ailesinin yanına gitti, bostanında iki gölgelik gördü, iki hanımından her birisi bir gölgelikteydi, her birisi gölgeliğine su serpmişti ve Hayseme için soğuk su hazırlanmıştı, ona yemek de hazırlamışlardı,